Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz hac dönüşü görevlerimiz. Hacı giderken tabi yine görevler vardı, o konuda önce geçti. Hacı yapılan görevler vardı, ona da geçti kanunla. Şimdi sıra kaldı hac dönüşü görevlerimize gidenlere tabi. İslam'ın beş temel şartı var. Temel ilke. İslam'ın beş temel ilkesi vardır. Biri, kelime-i şehadet. Bu kelime-i şehadet, her zaman, her yere getirilir. Hatta bir insan yürüp kemeli bunu getirebilir. Bunun bir zamanı, mekanı yoktur kelime-i şehadeti. İkincisi, Beş dakika namaz. İslam'ın şartı. Namazda abdest olma koşulu ile belirli vakitlerde her zaman her zaman kılınabilir. İnsan evinde kılabilir, iş yerinde kılabilir, yolda kılınabilir, caminde kılınabilir namazda. Üçüncüsü oruç. Oruç da bunun da belirli bir yeri yoktur. Ramazan ayında kişi yatarken de, otururken de, işini yaparken de, hatta uyurken de oruç doldur. Kişi gün uyur mesela Ramazan'da, uzun günlerde özellikle. Kişi hem uyur, hem oruç ibadet değerli kişi. Dördüncü zekat. Zekat da Yemek yerken, çay içerken, sohbet erken de insan fakire çıkar cebinden parayı verebilir. İslam'ın beşinin şaltına gelince, hacca gelince Hac, önce haccın belli zamanı vardır. Yıllar bir defa. Sonra haccın bekana vardır. bekana vardır. Nedir bunlar? önce Mekke'ye mükerreme ki orada Kabe orada da Beytullah'dır Kabe. Kabe'nin de bulunduğu yer kıbledir. Yani mesela Allah korusun Kabe yıkılsa o Kabe'nin taşları, aynı kendi taşları örtüsü başlığa götürüp kurulsa orası kıble Kabe olmalı muhtemelenler. Yani kıble kıble Kabe'nin bulunduğu yerdir. Nereye kadar? Yukarıdan yedi kat köyden üzerine kadar, alttan da yedi kat yerin dibine kadar. Yani dünyanın merkezine kadar ama. Eğer Kabe'nin bulunduğu yerden, mesela bir şiş saplansa, karşıdan çıksa, orası Kabe değil böyle. Ancak Kabe, kıble yerin merkezine kadar bunun için Mekke-i bulunan bir kimse yer altında ma mağarada namaz kılsın, namazınca caiz oluyor. Demek ki hac için nedir? Şart önce mekke e gitmek, Kabe'ye gitmek. Eğer Kabe'miz Mekke'de değil de, mesela Türkiye'de olsaydı, ne olurdu? E kışa açmak imkansız da kışa açmak. Te ihram giyen kişi ihram kişi iki tane havlu yani biri altaya peştemal <gülüyor> üzerinde iki tane havlu. İhram giye kişi yalmayak başa çık. Arafat'ta duruluyor. Mina'da yatılıyor. Müzeviye gidiliyor. E, kışın kar tipi bar olacak. Yağmur yağacak. Muhtemelen soğuk olacak. Sır altına gidecek derece gidecek hac olur mu olmaz. Nerede oluyor? <gülüyor> Mekke mükerremede. oluyor da. oluyor. Yani Mevla neylerse güzel eliyimdir. Eyleye <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sonra mesela namaz kılınan yer küçük dar yer insana. Bir seccade sığdı mı orada namaz kılabiliyor. Ama hac geniş bir alanı kapsıyor. Mekke'ye de yeterli değil hac için. Binaya gidiliyor, Arafat'a gidiliyor, Müzrifi'ye geliniyor, tekrar Mina'ya geliniyor hem Mekke'ye Yani hac hem gurbetlere gidiliyor ki işini birbirine bırakabiliyor, uzun bir zamanı alabiliyor. Sonra orada da hemen kısa bir yerde olmuyor. Hacı Genç bir adamı kapsıyor hac. Hacı anlamı nedir? Hac aslında bir tatbikattır. Üç şeyin tatbikatı yapılıyor haçta. Biri ölüm, kişi ölüyor. İkincisi kefen giyme, ihram, beyaz. Üçüncüsü Arafat'ta mahşer yerinin tatbikatı. Mahşer yeri kuruluyor Arafat'ta. Herkes yalın ayak, baş acık, kefene durulmuş. O kardeşim. İnsan nasıl ölüyor kişi? haçta? Nefsi öldürme, nefsin duyguları vardır. Gazap, kızma, öfkelenme, bağırma, çağırma, kavga etme. E şehvet, cinsel istekler, ihtiras, onur, benlik, gibi, gibi duygular... Nefsinin sıfatları. İşte haçta bunlar öldürülüyor. Öldürülüyor. Yani bunların öldürülmesi gerekiyor bunların. Çünkü böyle Birey bizlere Bakara Suresi'nde <gülüyor> Yüzyıl Asayi'nin Ayet-i Bismillahirrahmanirrahim <kerimede>. <gülüyor> El-Haccü Eşhurun Me'lumat Mevla El-Haccü haç nedir? Eşhurun Eşhür, şehrin çoğulu. Şehir, ay demektir. Şehir. Yani hediyesi burada, şehir. Tekili şehir gelir, ay demektir. Eşhür de, aylar demektir, çoğuldur. Hac, eşhürün me'lumat, me'lum da, bilinen aylar demektir. Yani Aht-ı Peygamber'e geldiği zaman da, o günün insanları Hacer'i biliyorlardı. Çünkü İbrahim arasında kavma bir ibadettir bu. Veyla yürüyor belli aylardır. Hangi aylar? Şevval. Ramazan ayı çıktı mı birinci günü Şevval'a giriyor. Şevval'le başlıyor. Şevval Zilkade ve Ziricen'in onuncu günü. Onun güne kadar böyle. Hanefi'de. Şarfi'de dokununcu günü ayın gidesi dahildir. Demek ki üç ay. İki ayı tam aydır. Bir de zil için onuncu günü ödebilir. Bu ne geliyor? Yani bir insan şevr ayında ihram giyip hacı edebilir. Bu anlamı yok. Mesela kişi Ramazan ayında ömrü yapabilir. Ama hac için ihram giyemez ne edemez böyle. Ama derse bir kimse Ramazan'ın birinci günü o gün Şabbal'ın biridir Hacı'ya başlar kişi o günü mesela İhra'da ya da Kıran'a hac yapacak. O gün kişi ne yapar? İhram'ı giyer, kudum tuhafını yapar, Hacı başlayabilir böylece. Ama daha evvel başlayamaz. Başlayamaz. Vela büyürüyor Hac malum alerdir. Femen فَرَوْضَ fihindel دَلْ حَجَّ فَمَنْ kim ki? فَرَوْضَ Nefsine kendine farz kılsa yani ihram geniyet ederek farz kılarsa fihin o aylarda ele haccı فَلَا رَفَثَ Refes yok. Refes kişinin eşleriyle cinsel münaseb bulunması hatta cinsellik konuşmaları bile yok. Neden? Kişi malen öldü. Yani nefsini öldürdü. Onurunu, beynini yıktı. Gazabını yuttu kişi. Öyle olması gerekiyor yani ben, haçta. Böyle gerekiyor. Demek ki haçdayken velâ buyuruyor. Fela refese. Refes yok. Ne eşcinsel cins ile bulunmak var ne de cinsellik konuşmaları. Bunlar yok. Vela füsuka Füslük yok. fısk fısk nedir? günah işlemek böyle. Ne yazık ki günümüzde orada günah işleniyor muhtemelen bu da hacı sakatlıyor. Günah işleniyor. Nasıl işleniyor? En azından dedikodu yapabiliyor hale. Zavallı bazı hacı adayları İran yerler Taif'e Kabiyi mu azamayı, otelde de otururlar, dalarlar, konuşma derken iş dedikodu gider, haram dedikodu gider. Yine ne yazık ki hacı hanımlarımız da, yani burada yapmadığını orada yapıyorlar. Kalma arasına girer, artık ezilir, sıkılır, üzülür böyle, bir daha daha yapacağım diye. Buraya gelir de övünür. Şukarıda tahaf ettim der. Halbuki övünmek şey olmalı kadın az tavaf yapmalı muhtemelen Dışarıdan yapmalı hatta mümkünse yukarıdan yapmalı günümüzde tavaf öfede. Yani kadının burada nasıl eki karşı girmesi haramsa orada daha büyük haram. İşte Mevla buyuruyor. Fela reflete vela füsuka orada ...her türlü gürahtan da... ...sakınmak gerekiyor böyle. Gözünü, kulağını, dilini... ...yediğini, içtiğine... dikkatime gerekiyor. Vela cidale... ...fil Ve cidal... mücadele, kavga, tartışma... ...yok İhramlı. Efendim şu... ...şöyle yok... ...öyle kişi duyuyorum ben kendim görmedim de... ...mesela İhramlı Niye tartışıyorlar? Efendim filan takım, filan takım. Filan takım, şöyle filan takım, bu şekilde böyle efendim. <gülüyor> Mücadele tartışma. Yapma <gülüyor> da Neden? Ölü tartışır mı? Tartılmaz değil mi ya? Ölen bir insan yatıyor yerinde. Hatta ölen bir kimse paşa da olsa, padişah da olsa, öldüğü anda artık sükret ediyorlar. Kendi cenaze törenine karışamıyor artık. Bir karışamıyor. Ayrılma gerekiyor. Bir kimse böyle hac yaparsa ne olur şimdi? Buyru alesem az da diyeyim, buyru derim. Men hacce. Bir kimse hac yapsa. Felemi yerfüs ama refes yapmadı. Yani cinsiyetler kendini korudu. Cinsiyetler konuşma bile konuşmadı. Velem-i yefsuk, hüsük hücur <gülüyor> günah işlemediği için. Yani tekvaca yaparsa Reci'a Haç'tan döner ülkesine kevvet ümmühü. Kevemin veedet ümmühü. Annesi onu doğurdu günkü gibi Memleketine döner. Annesinin doğurduğu günkü gibi. İnsanlar dünyaya doğuyor. Bilhassa sıfır günah doğuyor insan böylece. Bu İslam'a göre ama. Hristiyanlara göre nedir? Her doğan günahkar doğuyor. Bak, Hristiyanlara göre muhtemelen Her doğan Hristiyanlara göre günahkar doğuyor. Her doğanlara göre böylece. Sonra ne yapıyorlar? Vaptiz vaftiz. Bunları günah hafta yapıyorlar bunlara bu kadeş Şerif Kudüs'ü de var. Bukhari'de, Müslüm, Tirmize'ye Nesai, İbn-i Mâci'de var. Demek ki bir kimse hacı gittiği zamanlar önce parası helal olacak. Kazanç helal olacak. Ondan sonra evine çıktığında artık güvenlikten sakınacak. Efendim şimdi uğurlama geliyorlar, hacılar uğurlama geliyorlar. Tamam gelsinler, tabi ibret alsınlar, onlar da işte bir sevgi, aşk gelsin, güzel ama, aması ne? E çıplak kıza geliyor muhteremler. Torunu, yeğeni, komşusu. Çıplak kıza geliyor hep böyle, hacı uğurlamaya geliyor hep. Hatta ne yapıyor? Hacı babası elini yapıyor orada, onu uğurluyor buradan böylece. Yani mahremi meyen kız. Öyle. E nedir bunlar? He bunlar haccın, haccın tekvallığını, sevabını eriten şeyler. Ereti Yani değerler. <gülüyor> bu buz atalamış, yokken bu zavalları, yokken dondurucu. Bir gencin biri Bağdat'a çalışmaya gelmiş. Bağdat'a. Gelmiş, tohumu bulamamış. Az bir parası kalmış. Ne yapayım, ne yapayım? Bakıyor, en güzel iş kar satayım diyor, kar. ...sakılmış demir bazı yer, karları baskıyla. Bu da bir sepet alıyor başına. Kar alıyor son kalan parasıyla. Ama bu geç çıkmış, erken çıkmamış. Sonra altına başına gelmiş. Tam öyle sıcak basıyor tepeden. Batılacak yer. Ne oluyor? Kar erime başlıyor. Şapır, şapır, şapır, şapır. Başlıyor bu genç bağırmıyor. Ah, seram gidiyor. Selamayem son selamayem gidiyor diyor muhtemelen. İşte hac yolunda da günahlar ne yapıyor? Güneşten kara erirdiği gibi hacın da sevabı eriyor muhtemelen. Eriyor. Yani eğer tekvacı olmazsa insan mahşerde mahcup olacak. Ama ne olur tekvacı olursa bundan mücrisi var kişi hacdan evine dönerken yalnız dönüyor. Annesinin doğduğu gibi böyle ter temiz ve melek gibi insan dönüyor evine dönüyor. Hac nedir hac muhtemelen? Bir özetelim bunu inşallah hacıda. Üç tane hacın farzı var. Birine şart deniyor, ikisine rükün deniyor. Ne fark ediyor şartla rükün arasında? Mesela namazın da şartları var, erkanı var. Erkan rükdün çoğulur. Yani rükünler var namazında. Rükün yalnız o anda yapılır. Şart devamlı bulması gerekiyor namaz süresince. Yedi namazın şartları, mesela abdest almak taharet tarihinde. Yani, namazın şartıdır. Bu şart abdüzü aldın. Ne yapacak? Namazın kadar abdüzün devam etmesi gerekiyor. Ama rüküne gelince, yani rükündür Tamam okudun, rükün bitti. Rükü rükündür. Rüküdeyken lazım böyle yapar. Hacın da üç farzı var. Birine şart deniyor, ikisi rükün. Şart edilir, İhram yeme şarttır. Yani hacın sonuna kadar iflatta, kuramda ne olacak? Hacın sonuna kadar İhram duracak, duracak kişi kardeşim. İhram yasaklar da var. Nedir ihram muhteremler? İhram işte kefen. Beyaz kefen. Böyle, beyaz kefen. Yani kişi ne yapıyor burada? Önce tabi bir temizliğini yapıyor. Tırnaklarını kesiyor. Şunu bunu yapıyor. Işte temizliğini yapıyor. Yıkanıyor. Ondan sonra ne oluyor? Bir de nefsini de öldürebilir, öldürüyor kadar orada. Yani manevi bir ölüm. O anda. Dünyayı terk ediyor. İşini terk ediyor. Evini unutuyor. Eşini unutuyor. Her şeyi unutuyor. Allah'a yöneliyor. Ahiret yolcusu gibi oluyor. İhram'da giyince ne oluyor? Kişisel kefeni giydiği gibi. Haccın bir şartı da tavafı ziyare denir. Barem birinci, üçüncü günlerinde yapılan tavaf. Bu da farzdır böyle. Önce kudum tavafı sünnettir. Haçta de tavaf muhteremler? Kabe tepkan dönmek. Dünyada tek Kabe vardır. Ve yalnız Kabe dönülür. Eğer bir kimse Kabe'nin dışında başka bir şeyi tavaf ederse Dine çıkar, küfre giderim o zaman. Ben gözümle gördüm, muhtemelen. bir türbeye gittim. Baktım, bir kişiye birkaç tane kadın getirmiş. Kadınlar göre öğretiyor. Akılçılığı yapıyor. İşte yedi defa dönün, defa dönün. Ona kendine sordum. Baktım, hacıya benziyor. Sen hacıya gittin mi? Gittim, tabi. Canlı söyledi. Peki ya haçla Peygamber'in türbesinin tavafeti mi severdin mi? Etmedim. Peki bu ne edilsin bu şekilde böyle ya? Dünyada tek Kabe vardır. Ancak Kabe tavaf edilir. Başta böyle şey. Nedir bu tavaf? <gülüyor> Melekler, <gülüyor> gökteki meleklerin tavafeti yer vardır. Yedinci katta Beytül Mamur adı. Beytül <gülüyor> Mamur. Ne kadar gökte melek varsa onların hepsi beytin, mamur, taaf ederler. Ama onlara bir daha sıra geliyor ama. Dünya günüyle, tabi orada gün yok orada, dünya günüyle her gün yetmiş bir melek beytin taaf eder. Yani günüyle. Kim bilir kaç milyar yıldan beri ama bu? Gökyü altı beri. Kim bilir, kaç milyar yıldan beri her gün dünya günüyle 70 bin melek Beytimam'ı taf ediyorlar. Ona gidip başkaraya geliyor. Ama sıra tekrar gelmiyor ama. Bir de arışçı taf eden var. En büyük melek onlardır. Hafif melekler bunlar. bunlar. En büyük melek bunlardır. Aş tuhaf ederler bunlar arkadaşlar. Dünyada da Kabe tuhaf edilir Yalnız İslam mahzama Kabe'ye tuhaf etmek evet Hristiyan da Hristiyan gidiyor hacı oluyorlar. Ne yapıyorlar? Hatta İslam'ın doğduğunu ziyaret ediyorlar. Mesela bir Müslüman Mekke'ye girse Peygamber'in doğduğunu ziyaret etse hacı olur mu? Bir şey olmaz. Ancak Kabe da bir de bunun dışında canlı ve cansız ne kadar varlık varsa her varlığın ve tavaf ettiği bir merkezi vardı. döndü merkez vardı. Her varlık vardı. Yani madde, madde ödesi. Canlı, cansız ne kadar varlık varsa bütün varlıklar hepsi bunlar tavaf ederler. Hepsinin merkezi vardır. En köşü elektronlar. Atomun çekirin etrafında, onların atomun çekirinlerin kabilişi, kubilisi yöntemde, elektronların böylece etrafın döner böyle, yörüngelerinde böyle, dana der böyle. E, dünya'nın kubilisi neresi? Güneş. Dünya ne güne etrafın döner böyle? Ayın kubilisi Dünya, ay Dünya etrafında, Güneş de Samuel Meket etrafında, böylece ve galaksiler de belki bel Dünya. Var. Yani elektronlardan galaksilere kadar canlı cansız ne kadar varlık varsa her varlığın mutlaka kıblesi vardır orada dönerler bunlar görece. İşte Müslümanların nedir kıblesi? Beytullah. Beytullah Bu Allah'ın evi anlamına gelir. Böyle manevi olarak anlamına gelir. Orada dönme. Bu neye benzer bir şeyde. ...mesela bir kimse... ...çok sevdi birinin evine gidiyor. Ama gayet sevdiği kişi... ...onuna göre işte biraz güç... <gülüyor> ...gördüse de... ...ne yapar? Kapıda bekler, etrafa dolaşıyor, ...dolaşır, bakar, bakar şöyle... ...yani bir işlere girebilse diye böyle ...vele... ...işte aslında budur... ...tavaf. Yani... ...manen dünyadan... ...bir manevi olarak tabi temsili, misal örnek olarak bu nedir? Bir Allah'ın evi anlamına geliyor, Kabe Beytullah'ın deniyor buna. Dönüp Allah'ın rızasını kazanmak için, kazanmak için etrafa ve bir aşta dönmek etrafında dönmek. Bu tabi dönüş, öyle sırf madde bir egzersiz değil. Yani manevi egzersiz, egzersizdir bu. Aşta dönmek Kabe etrafında Yine Haç'ta say vardı, say. Yürümek'in gayret anına gelir say. Nerede burada? Safa ile merve arasında say yapılır burada. Hazreti Hacer Validemiz ne yaptı? Susuz kaldı. Suyu tükendi. yiyeceği tükendi. Artık ciğerleri yandı. Ağzı kurdu. Dili sarktı. Yavru İsmail Aleyhisselam artık ağlayamaz. Aleyhisselam geldi açlıktan, susuzluktan yavrusu ne yaptı muhteremler? Şöyle baktı, Safa Tepesi'ne gördü, üzerine çıktı böyle. Etrafa su aradı böyle. Su, su, su arıyor böyle. Su. Bir kadınca, Mekke, tek başına bir çocuğu var, bebek, kundatan böyle. Oradan indi, Merve'ye gitti, su, su diye böyle koşuştu. Yedi koştu. Ona Mevlam özel yarattı, zemzem kuyusunu muhterem yarattı. Böyle. Şimdi de Pedro bu Hacer'deki e sayıyı Allah'ın rahmetini arama, havzu kevsini arama. Yani biri kimse bunu düşünmesi gerekiyor. Sabah çıkacak. Onda Hazreti Hacer validemizin sudan yanması, güneşte başı yanmış, ağzı kurumuş, dili sarkmış, ciğeri kurumuş, göğsü suyu kesilmiş. Doğru sırada ağlıyor, çalışıyor. Ne yapıyor? su su diye böylece. Yani suya kalmak için doğuştuğu şey gibi. O amaçla, o niyetle orada sağ yapmak gerekiyor. Sağ mervi İşte Kim bunu başarır tek faca ne olur bu da? O da inşallah ahirette havuzu Kevser. havuz Kevser var. Sonra Arafat. Arafat. Arafat nedir? Peygamber'e soruldu. Hac nedir? şey burada Aleyhisselam Hazretleri el Arafa. Hac Arafat'ta bunu vakfeder böyle. Yani Hac'in özü bu Arafat'ta böylece. Bir kimse Kurban bayramı Arafa günü oraya yetişemese Arafat'a kaçırırsa o sancı olamıyor. <gülüyor> Hatta bir kimse Kurban bayramı yaklaştığı zamanlar Arafa günü o göndereki kişi hasta olsa bekliye mükerreme komada olsa hastalarda komadakini bilmiyor ki bir şey böyle. Ona kimse bekliyaten orada vapu yapamazlar böyle. Onun gitmesi şartı kendisi gitmesi. Peki hasta komadakine bilinci, bilinci bilinci ne yapması gerekiyor? İşte onun yakını ne yaparlar? Eğer bilinçli olsa yakınları da onu hastalığına çıkarıyorlar. Bir sedyeye koyarlar, bir şeye koyarlar. Artık götürürler orada bile durur. Tamam. Yani ister uykuda olsun, ister baygın olsun, ister komoda olsun, bilinçli olsun, bilinçsiz olsun. Bir insan Arafa günü, Arafat'ta biraz olsa bulundu mu hacı olabiliyor muhtemelen. Ama bulunamadı mı, hacı yandı. Hacı anladı. Nedir Arafat mühteremler? Arafat Mahşerin tatbikatı yılda bir defa. Mahşerin tatbikatı o güneş altında orada herkes eşit. İşte böyle. Mesela müdür de, kapıcısı da, belediye başkanı da, koruması da, zengin fakir hep aynı böyle. İki tane havlu, beyaz. İki tane peşin balık, yürüştü bir, bir altı böyle yanımda ayak. Herkes eşli buralar. Orada her türlü insan dünya tarafından. Bu neye benziyor? Su üfürülmüş, kabre çatlamış, kabre kalkanlar mahşere geliyorlar. Hac da öyle oluyor muhtemelen son günlerinde böyle. Bakın kafile geliyor böyle. Uçaktan, gemiden, kar otobüsten yayan böyle artık kafile kafile geliyor. Kafile geliyor böyle. Nereye? maaş yerine gelir, Arafat'a gelir herkese. Herkes bir yöne böyle. Değişik ülkelerden, değişik kıtalardan, ırkı, rengi, dili farklı insanlar böyle. Ama aynı amaçla inananlar, Rabbimiz bir elhamdülillah, Kitabı bir peygamber, bir, bir muhterem ne yapmışlar, oraya gelmişler, haca gelmişler. E günümüzde milyonlarca kişi aynı gün o gün olması şart ama. Efendim izzam var da yana yana gelsin. O, olmuyor, olmuyor Arafa, Olmuyor. Arefe günü şart. Farz bu. Farz böyle Olması gerekiyor. Milyonlar insan bir araya geliyorlar. Peki ne oluyor orada kavga dövüş oluyor mu? Yok olmuyor efendim. Olmuyor efendim. Bir maç oluyor mesela. Bakmışın baba oğlu, kardeş kardeşe birbirine küfürle savruluyor böyle. Kavga dövüşü böyle. Polis önlem alıyor, zavallı polis taş geliyor. Sanki bir savaş alanı alıyor böyle. O spormuş. Ne sporu bunun böyle? Arafat'a bir de vakf var. Vakfe. Vakf, vakfe durma demektir. Yani dikilip durmak demektir. Orada dikilip dua edilir bu böyle. Edilir. Bu da neye benzer? Mahşerde artı mizan kurulmuş Mizan tart yani, maliyet tart vardır. İki kefesi vardır. Birine sevap, birine günah kuru böylece. bu anlamda geliyor. Kişi artık mizan başına geldi. Allah huzurunda soru bir çekilmesini bekleyen kişi. Bekliyor burada. Bunun için vafyede dua etme gerekiyor. Yalnız kafile başlayıp dua onun duasıyla. Çünkü Allah katında. Duanın, efendim, kelimelerinin özelliği mühim değil. İhlas samimiye kalp lazım. Kalp samimi işten gelmeli. Özü o etmeli. İnsan özü. Yalınmalı insan böyle. Yoksa, efendim işte güzel kelimeler bulmuştur. Şatafatlı kelimeler, lügatlar, paşalar, bağırma çağırma şunlar bunlar. Oh ne güzel dua etti. Olabilir böyle. Evet, avukat güzel kelimeler insanı bir mahkemede. Ama Allah katında güzel sözlüğü muhteşemler. Ne gerekiyor? İhlas. Samimiyet. Candan, özden böyle. Allah yalvarma böyle. Ağlama, yakarma yalvarma Mevlamız'a. O da çünkü maaş yerdi yer. Arafat. Oradan dönülür, müzdilikte gider o gece. Akşamki battan sonra. Güneşle batması şart Arafat'ta. Vaciptir bu. Güneş batmanın çıkarılmaz çıkmaz oradan. Güreş batar oradan başlar şimdi kaç milyon kişi müzir bekliyor böyle. Otobüsler, kamyonlar, kamyonetler, yayalar artık her türlü araçlarla her araçlarla kaflere diyor böyle. Ne yapıyorlar? Lebeyk Allahümme lebeyk Bak. Lebeyk Allahümme le. Allahım emrettin geldik. Yani Emriniz Allah'ım derten Allah'ım öyle diye böyle herkes böyle kafile kafile kafile kafile böylece müzefiye gelinir. Orada da yine vakfi vardı müzelifede. Yine orada Mevlamızı yalvarılır orada. Ahşim yaslamızı orada kılınır. Sonra sabahdan minayi gelinir. Minayi gelinir böyle. Hepsinin yeri ayrı. Her bir yerde olmuyor. Hac böyle bir ibadet haç böylece. Geniş ana kapsayan bir ibadet haç. Mina'da şeytan taşlanıyor da Şeytan taşlanıyor orada. İlk tek şeytan taşlanıyor. ikinci üç günleri üçe şeytan taşlanıyor. Neden? İbrahim Aleyhisselam hadretleri İsmail yavrusunu alıp da Mina'ya onu kurban etmeye geliyordu. İsmail Aleyhisselam henüz çocukluk çağlarında. Ama bilinçli. Babasına haber koşup yürüyüp gidiyor. Koşup gidiyor. 3 tane şeytan taşlama yeri vardır. Birincisinden Akaba denir. Yani Büyük Şeytan Taşlanı denir Türkiye'de. Mekke'ye yakın olan kısmı. Yine onları Mekke'den o birini şeytan taşıma geldi geldiği zaman şeytan karşısına çıktı. İnsan şeklinde. İbrahim, İbrahim ne yapıyorsun sen? İnsan bu yavrusuna kıyar mı dedi. Baksana sen şu yavruna. Nasıl mı keşirsen bunu böyle? İran Aleyhisselam'ın eğildiği yerine taş aldım. Efendim. Yedi taş almış yerine oldu. Bir avuç aldım, yedi taş almış yerine. Böyle, Altı şeytan içinden lan işte oradan. İran Aleyhisselam'ın şeytanı göründüğü nokta aynı yere yine taş alışır, Yani Şeytan taşlama. Bu nedir? Şeytan defala git benden. Şeytanı kovma. Ondan korkma anlamı yok. Efendim. Anlamı bu böyle şey. Şeytan oradan kaçtı. İleride tek reçet karşısına ama. İbrahim be, sen bana kızıyorsun, ben taşıyorsun ama, şiyorum bir baksana şunun gözlerine, şiyorum şu gözlerine baksana be. Bu kadar Allah sen güzel evlat vermiş. Sen bundan vazgeçme. Allah teybini kabul eder, affet Allah seni böyle. Nasıl buna kıyarsın? Yine eğildi. Para Allah emretti, sen bunu engelleme kalkma hadi. Yine geldi İbrahim'sam taş ald yerden taş attı kaçtı. Yine tekrar çıktı yine çıktı mesela. Aynı şey bunun meydana geldi. Şimdi aynı noktada bakınız. Yani dünyada tek özü olan din İslam dininin her şeyi tam orijinalini kuruyor böyle. Aynı noktada, aynı noktada eşyan taşını veremeyecek. Hatta bir temsilî bir şekil vardı burada. Yani şey anlamına gelen ona vurması, yakın düşmesi gerekiyor. Düşmesi gerekiyor arada. Yeteri kadar taş atması gerekiyor arada. Neden yedi? Neden yedi? Yani işin biraz içine girsek ayrıntısına çok better amatera. Yani neden yedi? Nefsimin yedi tane sıfatı vardır. Nefsimin yedi tane sıfatı vardır. Şehvet, gazap, kin. Onur benlik gibi yeten sıfatı vardır böyle. Bir insan öfkesini yutar, kinlini yutamaz. <gülüyor> kinlini yutar, onur benlik yapar, ihris yapabilir, şerbet yapabilir. Bu her taş nefsinin bir nefslerden sıfatını taşlama anlamaya geldim böyle. Ona yetersiz böylece şeytan kişi taşıyı vuradı. Sonra tabi kurban kesiliyor böyle. Kurban kesiliyor. Temutu ile Kuran yapalımlar. İffat kesmesi şart değildir. Kessen hafif kesebilir bunlar da. Tabi onun özellikle var kurbanında, da. Allah yolunda orada. Kurbanı kesmenin de özellikleri var. Sonra o gün tabi birinci günü, iki, üç gün olabilir. Kabe'ye gelinir. Tavafı ziyare deniyor buna. Yani farz tavaf budur. Farz tavaf. Bu tavaf çok mühümdür. Bayram birinci 2 3. gün yapması gereken akşamı bırak da yapması gerekiyor bunu böylece. Eğer bir insanın... bayram gününü 3 günde yapamazsa tavafı 4 güne sarkarsa hatta üçüncü günü güneş batos yapar yaparsa cezalanıyor kurban kesmesi gerekiyor o kadar. Vacip terk ettiği şey bana Bu tamam tavafı farz tavafıdır bu tavafın çok özenle yapması gerekiyor. Çünkü bu tavafın olmasa hacı olmuyor yine böyle. Bu farz oldu şimdi. Hacı olmuyor. olmuyor. Nasıl özen göstermesi gerekiyor buna? bana? Mesela abdestine göstermesi gerekiyor böyle. Tabii öyle insanlar geliyor ki, Afrika'dan geliyorlar. E, fakir memleketler, yoksu memleketler daha öyle bırakılmışlar, ezilmişler, sömürülmüşler, geri bırakılmışlar. ...Hristiyan tarafına muhtarına görece. Özellikle. E bunlar yalmaya gülmüşler tabii... ...kendi memleketlerinde. Ayaklarında sıvılaşmış, çatlamış. Bu onların öyle... ...ayakları insanların ayağını kesebiliyor yani böyle. E kanakta filan bile böyle. Sadece eline mesela... ...bir şey çarpabilir. Hatta Türk mezhebeye çantası vardır. E kenara bir demiri olabilir. Çok bir şey gördüm onları. Çantası bir çarpıyor. Tabii çok izahım var. Elini kanatabiliyor. Bakacağız elini kanadı. Hemen çıkma gerekiyor. Tadir abdestini yine kaldırdan devam ama. başla değil. Bak, bu kolay olacak Kaldıran devam edeceği. Gerekiyor. Bu tavaf da oldu mu? Hacın bütün de gelmiş oluyor. Ne kalıyor geriye? Bir veda tavafı kalıyor veda. Elveda, elveda, elveda. Kimlere? Mekkeli olmayanlara ama. Mekke'ye bu Onlar oraya veda etmiyorlar şimdi bende. Elveda tavafı. Bu tavafın çok duygusu olması gerekiyor bu tavafında. Yani veda. Olabilir ya, insamız son gelişidir. Artık bu makam, bu mekana gelemem diye, kişi böyle hüzünle bunu yapması gerekiyor. Bundan sonra ne kalıyor geriye artık? Oradan çıkıp ülkesine geri dönmek gerek, gerek kalıyor. Şimdi hac, baştan altı okudum. Hac, eğer ki şartlarına gelirse ne oluyor? Kişiye, bütün günahlar arınıyor. Arınıyor. Yalnız tabi muhtemeler günah deyince şu vardır. Kaza namazı ödenilmez. Yalnız namazını kazaya bırakmasının cedası afılmır. Yani neye benzer bu? Mesela günümüzde örnek olarak hata yerim diyelim bunda örnekte, misalde. Mesela faizi affediliyor da ana para almıyor vereceğim. Örnek verebiliriz. Bir kimse üzerinde kaza varsa onlar af olmuyorlar. Kılması şart kazanamazlar. Üzerinde kaza orucu varsa tutması gerekiyor muhtemelen. Zekat borcu varsa bunlara vermesi gerekiyor. Yine kul hakkı varsa helasma gerekiyor onlara Bunun dışında kişine kadar günah varsa hepsi affedilir, siliniyor böyle, tertemiz oluyor. Kimlerin eğer orada cinsiyetten kaçınmışsa günahtan sakınmışsa bir de tartışmayı bırakmışlar böylece. Yani başını eğmiş, sineye çekmiş. Efendimişi işte, horozlamamış, dikava yapmamış, her şeyi böyle sinek çekmişse, baş eğmişse bu kimse ne oluyor oradan? Annesinden doğdu günkü gibi yata aranıyor. Öyle öylese dönüyor diyorlar. Peki bu sevabı nedir acaba şimdi? Böyle hacın sevabı nedir? Halis cevire bu haremü'l Müslim, Nisa'i İbn Bahcede. Bu araştırmada diri böyle hac mevruru. Buna ...hacı mebru deniyor. Yani bir ilan hacı. Hacı mebru. Veselühü -e cezâhün illen cennet. Veselühü -e cezâhün. Hacı mebru'nun bir karşılığı sevabı yok başka bir şey. Anca cennet. Anca cennet madde. Yani bir kimse hacı gidip de... ...hacı, hacı mebru olsa... ...yani şartlara uygun... ...tekvacı olsa... Orada kişi günahından sakınsa, her şey kişi günahından sakınsa, kişinin yövünü tertem ülkesine dönüyor. Hacı oluyor. Ve bu hac da korunduğu sürece, hacını korunduğu sürece ne oluyor? Ancak bunun karşılığı, sevabı cennet. Adış-ı Şerif Buhari'de, Müslimde, Ne İbn-i Böyle kuvvet adış anca Ancak bunun karşılığı cennet. Yani mahşerde, mizanda Hacı Mebrur yapmış. Bunu da korumuş. Bunu da korumuş kişi. Artık buna başka şeyin gerek kalmıyordu. Bunun yeri Cenab-ı Mütü'nü. Şimdi bu hadir şerifin şerhinde şöyle buyuruyorlar şariler. Alamet-ül l memruri alamet nedir? En Eni yevude zahiden fi dünya. Kişi haçtan dönünce dünyada züh sahip olması züh nedir artık dünya lezzetlerinden biraz soğuması gerekir kişinin yani lezzetlerinden evrenden perdenin rengi kanepenin rengi halların rengi odanın, duvarın rengi insan var, artık almalı ne işte bunlar böyle şey. evet bir gerektir Yatak lazımdır mesela şu lazımdır gerektir yemede içmede isabet etmeden Dünyada biraz yüz sayılması gerekiyor. Ragiben fil ahireti ayete karşı rabil atması. Ahta karşı böyle. Yani yatırımı ağırlığı oraya vermesek için oraya vermesi gerekiyor. Böyle. <gülüyor> evine mesela yeni bir halı aldı. Bagaja koydu evine getirdi. Serdi bunu. On düşmemiz gerekiyor ki e belki ben bu gece ölebilirim. Yarın mezara girebilirim. Mezare ne var toprak. Hele kışın bir de su çıkıyor, çamur dolmakta. Çamur falan Yani bundan ibret almak gerekiyor Yani bir ölü gömülürken oraya bakmak gerekiyor böylece. Biraz da e, kışın alçak yerlerde, alçak yerlerde mezare kazılıyor. Orada mutlaka su da çıkıyor, su çıkıyor oradan böyle. Su çıkması bile çamur oluyor, çamur. Hatta ne oluyor? Yani çok işi istemeye bir anda. Üstü çamurlanmasın diye. Yani cenazenin yakınları bile, cenazenin yakınları bile yapıyorlar? Sen gir, sen gir böyle bir bakışlar. Böyle. Neden? Bakıyor çamur ya. Üstü başı çamurlanmasın. Ama cenaze kim? O da insan, insan dışarı. Babası, abisi, oğlu, kızı, kardeşi mesela kimse böylece. Ne yapıyor? O mevta, o çamur içerisine Bırakılıyor. İşte dünya züyüğü bu muhteremler. Yani dünyada bunu düşünme gerekiyor bana ben. Evet lamba beğenmiyoruz mesela lambanın abajörün şekilleri, şunları, bunları. Işıklar yeter mi? Yeter ama yetmiyor. Ama ne ne var mezarda? Hep karanlık muhteremler. Orası hep karanlık mı? İman varsa imanları duru Daha aydın Yani orada abajör yok muhterem? Orada halı yok, kanapı yok, battaniye örtü yok orada. İnsan çamura konuyor. Kişinin dünyada ne kadar serveti olsa bile hesabını bilmese bile servetinin o kadar mal, mülk her şey olsa bile ne yapıyor muhtemelen? Böyle? Ayağına bir çorap bile giymiyor böyle bak. Başlayan bir takke bir şey almıyor. Başlıyor muhtemelen böylece. Herkesi üç kat kefen var. Biri görme dönüyor. <gülüyor> lifafı, iza dönüyor. Üç kat kefen. Moda ilgisi yok abi, modaya. Yani zamana göre değişmiyor bu. Yani Dikişi de yok. Odası yok. Şekli yok böylece. Şekli yok. Kişi ne yapıyor? kadar zengin olsun. Servet sahibi olsun. Makam, mevki sahibi olsun. yeri kefene kişi bürülüyor. Ambarajlanıyor böyle. Ambarajlanıyor. Ambarajlanıyor. Sonra diyor işte tabuta biliyor Tabut. ilkel bir araç. Mobilya diye böyle? Yani öyle boyası boyası böyle. İlikel bir araç. İşte tabuta biniliyor. Mezara getiriliyor. Hadi bakalım. Bismillah. Gerçekten mezara konuluyor. Toprağa, çamura kişi konuluyor. Üzerine tahtı ziliyor. Üzerine tabak atılıyor. Herkese dönüp gidiyor. Kişi nerede kalıyor orada böyle? Yani gerçekten ...çok böyle... ...düşündürücü bir olay bu... ...mezara gömülme olayı böylece. O zavallı kişi... ...ne kadar koşmuştur... ...namazları kazaya kalmıştır... ...yalan söylemiştir... ...kazanacağım diye... ...hile yapmıştır, aldatmıştır... ...hırsa kapılmıştır... gece günü çalışmıştır, çabalamıştır... doymamış dünyaya... ...yapmış yap, yapmıştır ama... ...bir anda... ...hepsini kişiye bırakıyor... Bir bana sarılıyor, mezarı gömüyor mu İşte bir kimse hactan dönüten sonra bu duyguları kişi yaşayabilirse, dünya arın yapabilirse, dünyayı azaltıp yatırımı oraya yapabilirse, dedi bu haciumun alametidir bu. Önce hac dönüşünde hacı korumak gerekiyor Mustafa Hacı koruma gerekiyor. Bir insan Allah korusun eğer dinden çıkıcı bir şey yaparsa ya söz söylerse o anda Allah korusun hacı gider Mustafa Aleyhisselam böyle. Gider dinden çıkar nikah varsa nikah da gider evlisi da gider Eğer dinden çıkıcı bir şey yaparsa ne yaparsa Hristiyanlar gibi yılbaşı yaparsa, meclisi ki ateşi etrafa tapınırsa, meclisi ateşperestler, ateş yakarlar 21 Mart'ta, Nevrus derler bunlar böyle. Kişi onlara benzeyerek ateş yakarsa, atarsa, dinden gider muhtemelenler. Bir kişi haş Allah'a kızıp da Allah dinini mana severse, Ölüsü var Allah korusun. Allah korusun cümlemizi. Ölüsü var kardeş. Şey. Hemen din imanla. Haş Allah Peygamber severse, kitaba Kurana ya da kutsal bir şeye, mesela Kabe'ye, kıbleye, Cami'ye kutsal bir şeye severse, aşağılarsa, hakaret ederse dinen çıkarmatıma da kafir olur, mürtedleri buna kafir olur böylece. Şey evli nikâhı gider, din imanı gider, haccı gider, her sahabe gider böyle. Kimse abi kalmaz ki size Yine bir kimse bir farzı inkar ederse, farzı inkar ederse, herhalde bu zamanda hac olur mu derse, efendim Arap'la para indiriyorsun mu? derse, bu farz, İslam bir şartı mı? Der. Ya bir insan bir Haramın inkar ederse... ...mesela baş harçı gezmek haramdır... ...kızarım. Efendim işte ne olacak... ...baş harçı ne olacak derse... ...hatta baş ölüsüne karşı olanlar bile var... ...Allah korusun... ...dinden çıkıyor baktıranlar... ...erkek kendisi... ...yani o erkeğe... ...baş ölçüsüne değil böyle. Ama eğer bu erkek... ...baş ölüsüne karşı ise dinden çıkar, mürtet olur, kafir olur mu şey. olur böyle. Bütün yaptığı silahı gider, hayırlara gider, nikah her şeyi gider buna da şey. İşte hac dönüşü önce fındığa gerek etme gerekiyor hacı korumak için. Sonra muhteremler hacdan sonra ne oluyor? Haca gelenler ziyaret ediyor buna, ziyaret ediyorlar bunları. Bir insan geldi mi... O da ziyarete Neden gidiliyor? Nasıl Kabe'yi ziyaret ediliyor? Bu da Kabe'den geldiği için... Yani Kabe'nin nurundan... Bir şey aldığı işte oradan... Hal aldığı için... Taze hacı ama... Taze hacı... Daha bozulmadan... Oradaki halini kaybetmeden... <gülüyor> bu önemli bir edilir böyle. Edilir. Bu, ne gerekiyor bu ziyarete... Ne yazık ki bazı hacılarımız neden bahsediyorlar? Uçaktan, otelden, yedi çıkarından. Oradan bir şey alamamış. Yazık mı? Yazık mı? Bir şey alamamış. Işte. Ne gerekiyor? Oranın kutsal durumuna aktarması gerekiyor. Böyle. Oradan bir şey almışsa er, işi yanar, gözü yaşarır, hep oranın güzeline bahseder. Böyle. Kabe'den bahseder. O cemaat kübra, milyonlar, Allah diye dönenler böyle muhtemelenler. O cemaat içerisinde kutuplar var, yediller var, kırklar var, üç var, Abdullah, Ricalullah var muhtemelen böylece. O cemaat içerisinde, her Arafat'ta böylece, kaç kere kadar ruhaniyeti var orada böylece. Ne aşıklara var, Allah diye nasıl yananlar var orada. Düşük bayılımlar var böylece. Onlar var. E bunlar ne? hiç görememiş bunları. Ne görmüş burada? Otelimiz çok rahattı. O beş, memle, Yıldız, altı, dört yıldız. Otelimiz çok rahat efendim. İşte şöyleydik, böyle içtik. Şöyle rahatı, böyle rahat ettik. Sırf boğaz, nefis, nefis muhtemelen. O Bir şey alamamış oradan bari. O da gelen hacı ne yapması gerekiyor? atması gerekiyor. Ayrıca hacdan gelen bir kişi Yakınlarında, evine, çevresine örnek olması gerekiyor. Hacı böyle. Örnek olması gerekiyor. Böyle. İslam yaşantısı ile örnek olması gerekiyor. Böyle. Haramdan sakınan, Allah'tan korkan, Allah'tan sakınan, kişi olması gerekiyor. Böyle. Hacı deyince olması gerekiyor. Peygamber Aleyhisselatü'nü henüz Mekke'deyken daha Medine'ye gelmeden önce altı kişi Medine'den hacca gittiler. O günkü onların kendi ayetlerini göre tabi onlar. Henüz azından bunlar Müslüman değiller. Altı kişi hacca gitmişlerdi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri muhtemelenler yani Peygamber'i çektiklerini de hatırlamamız gerekiyor. O peygamber Hatem-ül Enbiya ki vüzur aramon hürmete yaratıldı böyle. Ne şerhte müteahhirler. 10. yılında nübüvvetin peygamber 10. yılında Mekke-i Mükerreme'de amcısı Ebu Talip öldü. Kureyş'in reisiydi. Peygamber'in koruyandı böyle. Üç gün sonra hatice annemiz, peygamber'in eşi, en sevgili eşi o vefat ile müteahhirler. Peygamberimiz o dedikleri Hatice yetim büyüdü müteahhirler. İki dayanana da gitti. Amcası gitti. Eşi gitti. Ebu Leheb de Kureyşli'nin başı oldu. Reisi oldu. Kabir reisi oldu. Ebu Leheb. Peygamber düşmanı. Artık Peygamberimizde o kadar baskı, zulüm, hakaret peygamberi ediliyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri göre yapamıyor artık. Engelliyorlar kendisine. Ama peygamber insanları görüyor muhtemelenler. Cenneti gözününde, cennem gözününde. İşi ümmet de yanıyor böyle. ümmet de işi yanıyor böyle. Kurtlamak istiyor, çırpınıyor, çırpınıyor. Ne arabalesmadıtır ya? Arda geceleri bekleyen dışında. Yine bir gece ailesi mazdeleri çıktı, akabe denen yerde, işi yan yerde böylece. Gecenin karanlığında, onun tabrarı ıssız, çöl, karanlık yerler. Peygamber orada gezinirken yani bir kişi göreyim de ona İslam'ı tebliğ edeyim. Onu kurtarayım etteninden beri. Şey. Baktı Halise maddeleri küçük bir grup geliyor. Gele gele 6 kişiymişler bunlar. Peygamber buyurdu onlara <gülüyor> siz kimlerseniz Medine'den geliyoruz. Otur musunuz biraz? Biraz bir sohbet edelim burada peki. Oturlar otur, otur beri. Şey. Bir Allah'ın Resulü Aleyhisselatörü oturunca bunlar öyle Kur'an okudu muhtemelen de. Kur'an okudu. Bir peygamber Kur'an okudu muhtemelen de. O gecenin ıssız saatlerinde böyle, karanlığında, akabede böyle, çölde. Bir peygamber işi böyle yana yana böyle bütün esrarına bakıyorlar Kur'an-ı Kerim'in. Kur'an okudu. Bu altı kişi Medine'liler bir değiştiriyor bunlar. Allah bir hal oluyor ama hiç yaşamadıkları bir durum, manevi bir hal. Baştan geldi. Peygamber baştan sonra sohbete başladı. Peygamber sonuçlara buyurdu. Ey Medine'liler! Rabbim bana peygamberi gönderdi. Beni Rabbim peygamberi e gönderdi. İnsanları İslam'a davet etmekle mükellefim. Emrolundum. Size Allah'ın davet ediyorum. Bana. Bunlar bir şaşırdılar şimdi bunlar. İddir Fakir'e karşılaşıyorlar. İddir karşılaşıyorlar. Birbirine bakıştılar. Birbirine altı kişi. Ne, ne derslerden? Karar verdik kendi aralarında. Dedi ki ya Muhammed sevimle müsaade et. Düştüleri kenara çekilelim. Aramıza bu konuyu bir müzakere edelim. Karar verelim topluca. sonra cevap veririz. Peki buyurun bakalım. devam ki çekildi oradan. Bunları bıraktı baş başındaydı. Şimdi bunların tabi Kur'an dinlediler ama o Kur'an'dan aldığı mali şey içerisinde bir peygamberin sohbetini aldıkları fi içerisinde, o manevi atmosferde, o manevi havada, bunlar bir bak konuşları alan konuştular. Hepsi karar verdiler ki bu hak peygamberdir. Hak peygamberdir. İmanetler peygamberdir. Peygamber bunlar bülün arası maddeyle, yani hac dönüşü bakımda oldu. Kim bunlar? İsim okuyorumlar işte bunların inşallah. Işte, Altı sahabe. Esad bin Zürare. Bu altı kişilerin baş reisi buydu böyle. Rafi bin Malik, Ahu bin Haris, Kutbe bin Amir, Ukbe bin Amir ve Haris bin Abdullah. Bunlar altı kişi böyle. Tevhem buyurdu, buyur, buyur. bunlara Aleyhisselam Hazretleri, siz gidin dönün Medine'ye gidiniz. Bırak kalmayın. Dönün Medine'ye gidiniz. Orada İslam'ı tebirlerden bir de böyle. Tebze'nin de böyle şey. Altı kişi Medine'ye gittiler. O günün Medine'de tek Müslüman yok ama böyle. Hep putperest müşrik hepsi orada. O gün Medine'de tek Müslüman yok. Altı kişi. Ama tabi sahabe oldular ama sahabe makamı nerede sahabe? O feyzi aldılar bunlar. Döndüler Medine'ye vereye. Altısı bir onun şirket gibi can ciğer gibi böyle. Tek bir vücut gibi. Tek kalb gibi bunlar. Başları davete başladılar. Nasıl başladılar? Kurma bahçelerinde, Deve otu otan yanlarında ve ev sohbeti, ev sohbetleriyle başladılar. Ev sohbetlerinde. Bugün bu evde, yarın bu evde gayet tatlı bir şekilde, nazikane bir şekilde yapıcı olarak başladılar. Erandılar, medine kısa zamanda İslamlaşma başladı muhteremler. İşte günümüzde de, mesela aşırı yukarı 3-4 milyon kişi haç yapıyor. Bir milyon bırakalım oraya, civarına bırakalım bunların. Kalan gene birkaç milyon insan, dünyaya gelen insanlar bunlar. Bunların her biri bu altı medeneliğin gibi yapsaları, yapsak muhtemelen, yapsak bile. Yani her haçtan gelen kişi hac dönüşünde odan aldığı manevi enerjiyle, o Allah aşkıyla, o iman nuruyla İslam'a çalışsalar emin olun hasıl sahâde canlanır. Hasıl sahâde ruh canlanır. İslam şahlanır muhtemelen böyle. Dünya İslamlaştır muhtemelen böyle. Ama harçtan gelip de efendim, zemine ikram etmek, hurma ikram etmek, hediye dağıtmak, bununla hiç bitmiyor muhtemelen efendim. Bitmiyor bunlardan böylece. Tabii zemzem lazım muhtemelen de. Hurma lazım böyle bak. Medin hurmasından böylece. İkisi şifa da bunlardan böylece. Kalanı boşan bunlar. Rabbim hasip inşallah Hüseyinler bu bilinci bütün Müslümanlara da İlahi Tane Fatiha.